İnsan-insana programına hoş geldiniz. Bu program sizin yaşamda daha güçlü olmanız için planlan da tasarlandı. Bilincinizi güçlendirmek, yaşama baktığınız zaman birçok şeylerin daha boyutlu ve derinden farkına varmanız için bu programı biz tasarlıyoruz ve Polat doğru ile birlikte bir sohbet oluşturuyoruz. Polatçın bugün. Hangi konuda konuşacağız? Hocam bugün çatışma konusunda konuşacağız. Şimdi e, bu ben çatışacak mıyız? Yok. Yani ben çatışmayacağım zırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, bu konu ilgi çeken konulardan bir tanesi ve günlük yaşamda çok karşımıza çıkan bir konu. Hatta çekime girmeden önce yönetmenimiz sordu ya bugün ne çekiyoruz, neden konuşacağız diye. Çatışma deyince tamam benim konum diye. Bu bizim sadece yönetmenimize özel bir durum değil. Yani çatışma konusuyla ilgili bizim genel anlamda bir sorunumuz var. Çatışma insanlar arası çok sık yaşanan bir şey. Ee, ama bir kavram kargaşası da var orada yani. Önce onu bir konuşmak istiyorum. Siz çatışmayı nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Çatışma tam olarak nedir? Yani. Evet. Ee, ve bir de şunu açıklığa kavuşturalım ki biz toplumlar arası çatışmadan değil, Yok, bireyin bireyler arası çatışmadan Aynen. söz etmek istiyoruz. Çatışma aslında belirli bir alanda insanların aynı şekilde düşünmemesi, hı hı. farklı olması. ...anlaşamaması... ...anlamına gelir hı hı. esas itibariyle. O nedenle... ...son derecede... ...sık gözlemlenebilecek olan... ...doğal bir... ...süreçtir. Ve... ...bakış tarzı itibariyle... ...yani... ...olduğu zaman... ...aa burada çatışma var şeklinde... ...bakılacak bir süreç değildir. Olması yaşamın genel çerçevesi içerisinde son derecede doğaldır. Fakat ben algının böyle olduğunu düşünmüyorum hocam. Yani insanlar çatışma çıktığı noktada e, çatışmanın varlığından rahatsızlar. Şimdi sizin bahsettiğinizden bakıldığı zaman bu çok normal çok doğal. Yani bugün yağmur yağduyu ne kadar normal kabul ediyorsam çatışma çıkmasını da o kadar normal kabul etmem gerekirmiş gibi bir şey anlıyorum. E, ki yani insanların farklı fikirde olduğu noktalarda ortaya çıkıyorsa bundan daha normalde bir şey olamaz. Her an her zaman aynı fikirde olmamız benzer şeyleri düşünmemiz mümkün değil. Ama nedense sanki öyle olması gerekirmiş gibi bekleyen de bir kültür var diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi e, dikkat edersen ben öyle düşünmüyorum dedin. Şimdi ben bunu çatışma haline getirebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Profesör, doktor, Doğan böyle böyleyse böyledir diyebilirim. Sen kimsin? Nedir titrin? Nereden mezun oldun? Mesleğin ne? Kaç yılını verdin buna? Şimdi dikkat edersen insanların birçok ihtiyaçları var. İnsanların birçok alanlarda etkileşim kurma durumları var. Her bir alanın Aha. ihtiyaçların, hedeflerin farklı farklı algılanma durumu var. Ben 4 yaşındaki bir kız çocuğuyla konuşurken onun algılamasından çok farklı algılayabilirim. Hı -hı. Şimdi o zaman yani konuşma durumlarını çok rahatlıkla çatışma haline dönüştürebilirsin. Eğer sürekli senin haklı çıkma ve diğerini yönetme niyetin varsa. Bu çok önemli. Bunu bir daha söyler misiniz hocam? Sürekli haklı çıkma ve onu denetleme, kontrol etme, yönetme. İhtiyacı içerisinde müşahede etmezsin farklılığa. Çok yaygın bir şeyden bahsediyorsunuz ama hocam ya. Yani e, ben birçok konuşmanın insanların sadece haklı çıkmak için yaptığını görüyorum. Yani birçok konuşma sadece bunun için yapılıyor. Ve temelde de tabii öyle olduğu zaman birileri bana bir şey buyuruyormuş gibi geliyor. Oysa ki sizin söylediğinizden ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Yani çatışmanın olduğu yerde bir öğrenme fırsatı var, bir anlaşma fırsatı var, bir çözüm geliştirme fırsatı var gibi algılıyorum. Hatta biraz da örnekleyeyim size. Karı koca bir konuyla ilgili konuşuyorlar hocam. Ee, ve genelde karı koca iletişimi, ilişkisi içerisinde de benim dediğim olsun noktasına geliniyor. Evet. E ne yapacaklar böyle bir durumda hocam yani benim dediğim olsun dediğiniz zaman bir çatışmadan mı bahsediyoruz bir kavgadan mı bahsediyoruz bir konuşma durumundan mı bahsediyoruz bir varoluş durumundan bahsediyoruz ve onun farkında olmak çok önemli şimdi konuşuyorum benim söylediğimden farklı bir durum oldu evet şimdi ben <gülüyor> uzun yıllar bir Amerika'da büyümüş Amerika'da Emily ile evli kaldığımdan dolayı bunları yaşadım ben şimdi <gülüyor> İçimde bir ortamda mesela konuşurken ben sonradan fark ettim. Bazı yerlerle böyle abartmak hoşuma gidiyor. Böyle evet. geldi böyle gördüm, böyle gördüm böyle falan filan şudur bu. Emin'in de hayatında ne yalan var ne abartı var. <gülüyor> <gülüyor> Ve bana bak yok öyle değildi diyor. <gülüyor> Nasıl olabilir? Bana sonradan bunu çıkartıyorum Aha. yani takip ediyorum. Şimdi karı koca... Aslında iki seçenekten bir tanesi var. Benim seçeneklerimden bir tanesi şu. Onu anlamak, onun evet. algılamasını anlamak ve onun algılamasıyla benim algılamam arasında karşılaştırarak neyse yaşamın gerçeği ona biraz daha yaklaşmak. Aha. Benim amacım yaşamın gerçeğini yakalayarak doya doya yaşamak. Aha. Gerçeği yaşamak. Öbür türlüsü şu. Benim düşündüğümün ötesinde başka bir gerçek mümkün değil. Hı -hı. Hakikatleri temsil eden birisiyim ben. Ben onun kocasıyım. Ben nasıl görüyorsam o da öyle görmek durumunda. Hı hı. Ne haddine ya? Bana ne ya? Kendisine saklasın. Orada her, herkesin içerisinde böyle söyleme durumu falan var. O zaman dersini veririm abi. Ve derim ki yüzüme bak. Yüzüm asılmaya başladığı zaman anla ki yanlış yoldasın. Ne gülüyorsun? <gülüyor> İki tane farklı durum. O zaman ben nasıl bir gelecek yaratıyorum? O zaman benim yarattığım gelecek şu. Ben kendi borumu öttüreceğim, kendimi dinleyeceğim. Benim bütün hayatım kendi borumun müziğini dinlemekten ibaret olacak. Başka bir şey dinlemeyeceğim ben. başkalar olmayacak. Allah hocam bir dünya adam diyor ki hocam yaktın bizi diyor şimdi. Bir dünya adam söylüyor bunu yani. E, siz diyorsunuz ki... Ya ortada bambaşka algılar olabilir. Herkes bir konuyu başka türlü görebilir diyorsunuz. Evet. Ve e, evin reisi falan diye de bir durum yoktur. Ortak bir durum vardır. Gerçeğe saygı vardır. Ortada ne varsa o birlikte değerlendirir diyorsunuz. E peki ya bu adam sizin örneğinizden yola çıkarak söylüyorum. Hiç mi azıcık abartmayacak ya? Eşi de hiç bu adamın yanında olmayacak mı? Beyim de şurada iki dakika keyif alsın şu muhabbeti de biraz abartarak anlatsın demeyecek mi? Adamın da gönlünden bu geliyor. <gülüyor> o zaman şunu diyeceğim. Emine, anasın abartıyorum. Bu da benim tadım. Tamam mı? Fark ettiğin zaman <gülüyor> böyle yapma ya. Tamam. ki, tamam. Şimdi coştu. Abartacak biraz. Ha. Canım. Demek ki buna ihtiyacı ha. var. Ee, bunu böyle algıla falan diye bir sohbet oluşturmam lazım. Tamam. Şimdi yaktın bizi hocam. Hele karı koca beraber dinliyorlar. Wow, bir dünya adam söylüyordu. şu Diyenlere de şöyle bir mesajım var. Evet yanıyorsun ama aynı zamanda başka bir seçenek başka bir kapı daha açıyorum ben o da yaşama, yani dolu dolu yaşama e, belirli bir hapishanenin içerisinde ömrünü geçirme değil gönül birliği içerisinde konuşarak sohbet ederek daha dolu daha doygun bir yaşamın kapısını da açmış oluyorum umarım bunun da farkındadırlar. Hocam şimdi ben mesela bu çatışma konusunu düşündüğümüz zaman ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi şu oluyor. Bazen bir olay oluyor. Evet. İki tane insan aynı olaya bakıyorlar ama bambaşka şeyler görüyorlar. Bu, bu niye oluyor hocam? Bu çok doğal. Şimdi benim seminerlerimde <gülüyor> ben bunu yaşatıyorum insanlara. <gülüyor> Perdeye bakın diyorum. Bir saniye gösterip hemen kaybediyorum. Kaç kişi şunu gördü diyorum. El kaldırıyorlar. Genellikle evet. çoğunluk orada alıyor. Bunun dışında gören var mı diyorum. 3-4 kişi böyle tuhaf bir şekilde el kaldırıyor ama kendine de emin değiller. Hazırlıklı olduklarına fark ediyorlar. Biz, biz şunu gördük diyorlar. Şaka yapıyorum işte bunlar deli diyorum. Çıkarın. Kalkalım <gülüyor> sonra. Sonra aha. bakın diyorum yeniden. Zemini değiştirdiğim zaman bu azınlıktaki de herkes görüyor. Ah diyor. Bakın diyorum ne kadar önemli bir hizmet verdiler. Bakın 2-3 kişiydi bunlar ama bize hı hı. yepyeni bir kapı açtılar. Evet. Bir çağ değişti belki de. 2-3 kişi veya 1 kişi söyleyebilir bunu. Görüyorsunuz zemin değiştirdiğimiz zaman nasıl? Genel olarak bunu anlam verme sistemi diyorum. Ve korku kültürünün anlam verme sistemi şu. Güçlü olan haklıdır. Güçlü olan her yönde, her şeyi söyleme ve görme durumundadır. Hı hı. Ondan dolayı perdeye gösterirsin mesela verirsin böyle bir vazo veya iki yüz göreceksin. Aha. Şimdi benim abim ne yapar? Ne görüyorum Karıdır. <gülüyor> Ona der ki vazo görüyorum. <gülüyor> Karı gibi bakma der. Adam gibi bak. Adam gibi bak. <gülüyor> Şimdi elimin tersiyle bir tane <gülüyor> çekarım sana. Vaza veriyorum işte. Allah Allah. Şimdi şaklatacağım ha. Bunun aynısını çocuğuna da yapar. Kendinden güçsüz olan. Ve böyle bir tavır içerisinde. Kişi ne yapıyor biliyor musun? Hakikatleri ben temsil ederim. Benden farklı olma özgürlüğünüz yok. Yoktur diyor değil mi? Ve o zaman... ...başka hiçbir düşünce gelişemiyor. Sohbet gelişemiyor. Yaşamı keşfetme ortamı gelişemiyor. Ve... ...sadece... ...onun kötü modelleri oluşmaya başlıyor. Yani çocuk babası gibi olmaya çalışıyor ama tam da onun gibi olamıyor. Olamaz zaten hocam. Evet. Olamaz. E peki şey olmaz mı yani ya aman tatsızlık çıkmasın... ...boş ver şunu da idare edelim gibi bir durum olamaz mı bu? Oluyor. Benim ülkemdeki bilge kadınların yaptığı bu. <gülüyor> Adamı idare ediyorlar diyorsun. İdare yani. ediyor. Sokak röportajında sormuşlar hatırlıyorum, kadına. Hatırlıyorum. <gülüyor> Derdiniz olsa anlatmaya çalışsanız. Öküz ol demiş anlamaz. Şimdi ne kadar acı bir şey bu ya. Ne kadar acı bir şey. Peki bunu yapmak ihtiyacını neden hissediyor? Evet. İçinde yetiştiği toplumda bakış tarzında. Eğer sen güçlü kuvvetliysen vurduğun zaman titretirsen kimse senden farklı düşünmeye farklı görmeye farklı hissetmeye cesaret edemez ondan dolayı senden farklı düşünenlerin her birisini kendine zul hissediyorsun ama kimse duymasın olan bizim çocuklar bizden farklı mı düşünüyor ama dedeleri duymasın ama kayınvalide duymasın diyecekler ki ne biçim çocuk yetişti Aha. şuna bak <gülüyor> senden farklı akılıyorlar dünyayı Halbuki onlar senin robotun olması lazım. Senin gördüğünü görüyor olmaları. Senin gördüğünü görmeleri lazım. Bu yaşamın gerçeğine uymayan bir bakış tarzı. Doğaya baktığın zaman, doğada özgürlüğü içerisinde bıraktığın zaman yetişen bitkileri ne var? Müthiş bir farklılık, farklılık olsun, evet. var. Tabii. Ama bunun ötesinde de dışarıdan baktığında bak dersin ki lan bunu... Tasarımlamak mümkün değil. Mümkün Doğanın değil, kendine tabi. özgü bir güzelliği, bir değişikliği var. Şimdi, onun için çatışmaya bakış tarzımız çok önemli. Yani biz konuşulacak konu olarak bakabildiğimiz şeyleri çatışma olarak görme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunu konuşmamız lazım. Aramızda fikir ayrılığı tam. var. Hah. Sohbet etmemiz lazım. Ben baktığım zaman şunu şunu şunu görüyorum. Sen ne görüyorsun abi? Ben de şunu şunu görüyorum. Tamam. Ee, ya ben de senin dediğini görmeye çalışıyorum. Biraz baksana nasıl görüyorsun böyle? İkna etmeyecek mi kimse birbirini hocam? Şimdi. Yani bizde çünkü genelde bu fikir ayrılıklarının olduğu yerde. Şimdi karı koca arasında bu iş yüzde doksan kavga nedenidir. Eğer durumu iyi yönetemezlerse yüzde 99 bir kavga çıkar. Her türlü fikir ayrılığının gittiği yer orası. Eğer bunlar iki arkadaşlarsa biri diğerini ikna etmeye çalışır. Yani bak oğlum öyle değil bilmem ne falan filan diye. Bir de ensesine vurur. Yani <gülüyor> muhabbet çok uzarsa ve her taraf gerilirse en iyi ihtimalle bunlar çok eski arkadaşsa onu bırakırlar. Sadece eve dönerken hanıma der ki ya bu bizim da saçmalamaya başladı. Yani o, o şey öyle olur mu ya falan filan der. Ya yalayıp yutar onu bir daha sohbeti olmaz ya da gittikçe görüşmeler azalmaya başlar. Her neyse o konuyla ilgili. Evet. Ee, ne yapılacak peki hocam böyle bir durumda? Yani kimse kimseyi ikna etmeyecek mi? Evet. Ben inanıyorum benim fikrimin doğru olduğuna. Ne olacak öyle bir durumda? Polat bu nokta çok çok önemli. Ee, ama ben bunun içerisine girecek olursam eğer... Çünkü bunu biraz açmak istiyorum. Aslında... Tamam. Burada ben Polat aracılığıyla gerçeği keşfetme, yaşamı keşfetme, kendimi keşfetmeyle karşı karşıyayım. Hı hı. Şimdi bunun farkındayım. Bu onun için bir teşekkür duygusu içerisinde adam bana güvendi. Hı hı. Ve kendisi oldu. Dedi ki ben şöyle diyorum dedi. Vay be bu müthiş bir güven. Bana hı. güvendi. Ve bu çerçeve içerisinde bana bir yolculuk imkanı doğdu. Değerli izleyenler, kısa bir evden sonra... ...yolculuğumuza devam edeceğiz. Polat bana çok güzel bir fırsat verdi. Ve şimdi bu fırsatın üzerinden... ...sohbetimize devam edelim istiyorum. Hı. Polat bana çok güzel bir fırsat verdi. Dedin ki ben böyle düşünmüyorum. Dedi. Şimdi burada ben... Yine bir seçenekle karşı karşıya. Birincisi nasıl olur ya adamın bana saygısı yok galiba. Ne Hı. demek istiyor bu? Fırsatını buldu. Bak birazcık özgürlük verdim. Karşı gelmeye falan başladı şekilde. Bakarım o zaman egoyla ben mümkün olduğu kadar her türlü numarayı kullanarak senin bu şekilde konuşmanı engellemeye çalışırım. Hele kendinden emin değilsem konuşulan konuda iyice bastırırım, öfkeler ve Hı. numaralar yaparım. İkinci bakış tarzında. Ben yaşamı anlamak için doğdum hı hı. ve anladıkça zenginleşiyorum, güçleniyorum. Şimdi bana burada bir fırsat verdin. öyle mi düşünüyorsun ya? Şimdi benim bakış tarzım A, senin tarz bakış tarzın B. Hı hı. Şimdi B'yi diyebilmen için yani bir benden farklı bildiğin bir şey mi var? Ne yaptım? Sohbete girdim seninle. Seni deşmeye başladım. Senin gözünde görmeye başladım. Senin gözüyle görünce ikinci adım geldi ama Polat diyorum. Hı hı. Şimdi bir de Doğan'ın zemini var. Evet. biliyor musun? Şu, bu, neyse ve sen de benim zemimden bakıyorsun diyorsun. Evet Doğan hocam ama bak bir şeyi atladık burada biliyor musunuz? Evet. Konu gidiyor. Ve bu 20 dakika, 30 dakika sonra bittiği zaman hem ben seni ikna etmiş oluyorum hem sen beni. Başladığımız noktadan farklı bir noktada fikir hale geliyoruz. Anladım. Ya bu da gelişmenin ta kendisi oluyor. Bilim böyle gelişiyor. Yani tabii. aslında aynı fikirde olmuyoruz ama yeni bir fikir üretmiş oluyoruz birlikte değil mi? Ne kadar önemli. Evet. Yani ben çünkü onun sıkıntısını çok duyuyorum. Yani bazen öyle bir ortam oluyor ki şimdi biri bir şey söylüyor ve yüzde yüz benim onunla aynı fikirde olmamı bekliyor. Bu evde de olabilir, dışarıda da ol öyle değil mi diyor bir de şimdi. İçimden geliyor böyle. Hayır değil diyesim geliyor. Yani tam da böyle. Aynen bu sertlikle söyleyesim geliyor. <gülüyor> Fakat diyorum ya biz bu işlerle uğraşıyoruz, işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu adama direkt böyle kafadan hayır öyle değil dersem diyorum durum gerilecek. Evet. Bu sefer ya diyorum işte ben hani aradaki ilişkiye de bağlı olarak bakıyorum söyleyebilirim. Yani kafamdan geçeni söyleyebilirim, bunu söylemek de istiyorum. Ama bazen de öyle bir durum oluyor ki diyorsun ki ya boşver. Şimdi sen söyleyeceksin ya o kibarlığından senin gibi düşünüyormuş gibi yapacak. Çünkü öyle bir alışkanlığı yok. Yani sen hayır ben başka türlü düşünüyorum dediğinde karşı tarafın da iki seçeneği var. Ya bir diyecek ki ha dur bir dakika. Bunu birlikte bir değerlendirelim bakalım ne olacak, ne bitecek diye. Ya da ya uğraşmaya değme. Ha doğru abi ya öyle diyecek ve devam edecek. Evet. Burada bir ilk konuşmamızın başına gitmek istiyorum. Şu olabilir. Beni ikna ettim Polat. Hakikaten senin dediğin gibi diyebilirim. Yani Aha. sonunda sen ve ben ikimiz içinde yeni bir yerde buluşmak durumunda değiliz. Bu inşallah ileride konuşuruz. Bu bir özgürlük meselesi yani. Benim kendi algılama hapishanemden çıkabilme gücüm var mı yok mu? Hı hı. Egomun içinde hapis miyim değil mi ona bağlı. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, daha önce bu programlardan birisinde paylaşmıştım. Benim doktora... ...arkadaşlarından bir tanesi... ...üç dört gün beni yemeğe davet ettikten sonra... ...bir daha davet etmeli. Evet. Daha sonra ortaya çıkan... ...şuydu niye falan. Ben davet ediyorum... ...yok diyor Başka başkalarıyla gideceğim falan sonra... ...niye dedim böyle oldu. Senle ben çok benzer düşünüyoruz dedi. <gülüyor> Çatışma içine giremiyoruz diyor adam. Ve o akademik ortamda... ...şunu gördü. Akademik ortamın aradığı insan... Çatışma yaratabilen insan. Böyle biraz gıcık olacaksın. Farklı düşüneceksin. Herkesin baktığından farklı baktığın zaman insanların bakışında bir hayranlık var. Anladım. Hiç benim göremediğim şekilde baktı ya. Şuraya bak. Ne kadar gıcık bir adam. Hayal olsun. Şimdi bu bakış tarzı bana çok yabancı kolay. Tabii. Ve üniversitelere bunu almadığımız takdirde orijinal bilimsel araştırma mümkün değil. Ben sadece üniversite için düşünmüyorum bunu hocam. Ben ben bunu aile için de aynı şekilde düşünüyorum. Senden aileden gelmez üniversitede tezahür Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Siz sizin evinize doğmuş çocuğun sizin tıpkınızın aynısı olmasını bekliyorsanız ve amacınız buysa eğer, geçmiş olsun niye yaptınız o çocuğu? Yani ben tüm risklerine rağmen... Ya... Evde bu ortam sağlanmalı ve bu adam ne olmak istiyorsa, nasıl olmak istiyorsa o ne olmalı? Biz onu anlamaya çalışarak, biz onunla zaman geçirerek kendimizi zenginleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Ha, eşim benden farklı bir fikirde olduğu zaman evet hiç kolay değil yani. Hadi çocukta iyi kötü idare ediyorsun fakat bugüne kadar getirdiğin erkek modeli, kadın modeli, aile modeli çok müsait değil yani. Eşim seninle farklı bir fikirde olduğu zaman bir dakika ya burada bir gelişme imkanı var. Şu hanımı bir dinleyelim demek çok kolay değil ama öğrendiğin zaman başka türlü bir mutluluk gelmeye başlıyor ortaya. Polatcığım ilk gece gözünü korkuttun mu korkutmadın onu soracağım sana. Yok. Korkutmadık mı yani? İşte, kaybettin abi yuları <gülüyor> takmış bir kere sana. Yani burada konuşmamıza gerek yok. Yuları takmış. Allah. Tabii ondan Allah sonra bilir. böyle konuşursun. Ha biraz. böyle. Şimdi bir de Allah bilir nikahta ayağına da o bastı. Çünkü ona dediler ki kız nikahı ayağına bas senin dediğin olsun. Aha. Yani evlilik aslında ne oluyor bu toplumun dediği Futbol şey oluyor. maçı gibi bir şey hocam. Kim kimi yenecek, kim daha çok gol atacak tamam. bilmem ne olacak hikayesi oluyor. Yani... Senin dediğin mi olacak, Kocanın dediği mi olacak? Aha. Şimdi kadının fenini erkeğe yendi meselesi. Buraya geldiğin andan itibaren artık zaten sürekli çatışma içindesin. Yani bu <gülüyor> öyle bir şey ki normal sohbet ortamını evreden bertaraf etmiş durumdasın. Aha. Ve ne kadar acı bu ya. Ne kadar ne? acı bir şey. Ve böyle bir ortamda yetiştiği zaman bir çocuk dikkat edersen Aha. gerçek ne, gerçeği aramak ne konusunda... Elini ayağını budamış oluyoruz zaten. Yok hocam, imkanı kalmıyor. Çocuk da o zaman ezeceği adam aramaya başlıyor. Çocuğunda başka bir şey yapabileceği bir durum yok ki. Şimdi bu anayla bu baba kendi aralarındaki ilişkide birbirlerini ezme ve senin dediğin mi olacak, benim mi dediğim olacakın üstüne gidiyorlarsa çocukla ilişkilerinde de aynı şeyi yapıyorlar. Aynen. Yani eğer ortada çok önemli bir durum yoksa... Tamamen kayıtsız kalıyor çocuğa. Bacak gibi boyuna bakmadan. Bacak kadar boyuna bakmadan koca koca laflar ediyorsun. Ne yapıyorsun sen öyle diyor şimdi. <gülüyor> Temel derdi o oluyor. Sen diyor önemsiz bir şeylerle oynuyorsan. Şimdi çocuk da kendi alanının içerisinde hiç olmazsa diyor ki birlikte bir şey yapalım. Uğraşıyor onun için, bakıyor diyor ya bunlar diyor nereye gidileceğini bana sormazlar, ne yapılacağını bana sormazlar, işte evde ne olacağını bana sormazlar, ne yeneceğini bana sormazlar, ne zaman banyo yapacağını, hiçbir konuda fikrimi almazlar. O zaman diyor benim fikrimin olduğu bir alanı onları çekebilir miyim? Alıyor oyuncağı geliyor, birlikte oynayalım mı diyor. Bir de oradan hayırı yediği zaman çocuk diyor ki tamam diyor ben anladım diyor. Bunlarla diyor uzun vadede hiçbir şey olmaz ama diyor derviş dervişe sırayla binermiş diyor. Bunun diyor uzun vadesi var. O çocuk da ergenlik çağına geldiği zaman o ailenin hayatının canını çıkartıyor. O anayla babaya ondan sonra diyorlar ki ya hocam biz ne yapacağız şimdi? Peki ben biraz daha geriye dönerek bir şey sormak istiyorum hocam. Bugün bir karı koca herhangi bir konuyla ilgili farklı bir fikirde olduklarını hissettiler. Çok somut bir şekilde ne yapsınlar? Yani bugüne kadarki alışkanlıkları da farklı fikir olduğu zaman gücü gücü yetene şeklindeydi diyelim. Evet. Yani. Bazen adamın gücü yetiyor, bazen kadının gücü yetiyor. Bu ailede de böyle bir durum varsa ne yapsınlar? Yani bugün itibariyle bu durumu nasıl halletsinler? Benim önerim önce bir oyun havası başlasınlar, çok ciddiye almasınlar. Desin ki biri diğerine gel seninle yarım saatlik bir oyun oynayalım. Bu seni değiştirmeyecek, ben de değişmeyeceğim. Yine eski durumumuz devam edecek ama... Farz edelim ki biz bir e, senaryo yazıyoruz oyunu. Aha. Bu yarım saat içerisinde e, sen ve ben egolarımızdan çıkacağız. Ne e, demek egolarımızdan çıkmak hocam? Bu haklı olma duygusu, e, kimliklerimizden e, arınma duygusu. Hı hı. Ben erkeğim, ben doktorum, ben profesörüm, ben kitap yazdım, ben babayım. Yani Hı -hı. ben kadınım, ben anneyim, efendim ben e, hemşireyim, ben öğretmenim falan. Bunlar atacaklar. Yani sana ben bilirim dedirten ne varsa kaldırıp çöpe mi atıyorsun? Atacaksın. Abi? Tamam. Yarım saat için diyeceksin ki sanki hiç bilmediğimiz bir alana gittik. Beraberce keşfedeceğiz. Var mısın bu oyuna? Hı -hı. Deneyelim. Söz, söz. Tamam oldu. Saati kursunlar yarım saat. Hı hı. Akıllarından gelen soruları sorsunlar birbirine. Sinirlenirler ya hocam. Ne yapsınlar? Sinirlenirlerse bir şey yapsamaya devam etsinler mi? O yoksunlar... zaman sinirlendikleri konu ve zamanı yazsınlar. Desinler ki, şu noktayı deyince ben sen sinirlendim. <gülüyor> ee, farkındasın değil mi sinirlendiğin? Evet. Şimdi oyun havası şöyle. Yani tiyatroya girdiğin zaman eğer ben bir tiyatroda oyuncuysam bana da bir görev verilmişse neyse rol verilen rol hı hı. o rolü en iyi şekilde oynamak evet. isterim. Yani onun için ilk başta o rolü iyi tanımlamalar lazım. Şimdi rolümü yaparken bir de mi bana uymuyor ya yani ben böyle rol istemiyorum arkadaşım falan filan gibi laflar etmek işte orada eski ego giriyor işin içerisine. Evet. Yapamazsın sahnede böyle bir durum yok. Dişini sıkacaksın yarım saat. O bittikten sonra paylaşmaya başlayacaksın. Bak şurada sinirlendim hakikaten. <gülüyor> Öbürü diyecek ki şurada da bayağı benim böyle gücenme noktasına geldim. <gülüyor> Şimdi gücenme noktasına geldim, sinirlendim. Kendi kendilerine bunu söyledikleri zaman bir şeylerin farkına varacaklar. Ve ikinci adım bu farkına varış üzerinde farkına varan insan olarak birbirlerine bakmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş haftada bir kere bir yarım saat oynasınlar. 5-6 hafta sonra bir saat oynama cesareti gelmeye başlar. Ve bakarlar ki yaşam denen zengin bir alan var. Hı hı. Keşfedilecek müthiş bir süreç var orada. Yaşamak. Ya iki tane tartışma böyle çözülse insan zaten ümitlenmeye başlar değil mi hocam? Aynen. Yani e, tartışma dediğin şeyin aslında bir fırsat olduğunun farkına vardığın andan itibaren tabii tabii. sen ciddi böyle mi düşünüyorsun? Evet böyle düşünüyorum. Kaç yıllık evliyiz biz? 13 yıldır. On yıldır senin böyle düşündüğünü bilmiyordum ben yani. Aha. Ispanak hikayesi var. Kadın yirmi ıspanak ıspanak bitirmiş. Adam en nihayet bunu sevmediğini söyleyeceğim demiş. Söylediğinde demiş kadın ya demişsin, biz istemeye geldiniz ama ıspanak vardı. Elinize sağlık. Çok güzel ıspanak demiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben nefes verim ıspanak pişirmekten de yemekten de senin için yaptım. <gülüyor> Nasıl bir hadise. Ne kadar önemli. 28 Ve, yıl. Evet. Uf. Bu, e, şimdi Polat, ben ara sıra bunu yapıyorum. Değer izleyenler siz de herhalde görmüşsünüzdür. E, gidin e, lokantalarda falan. Şöyle durumlar görürsün Polat. Yani adam oturmuştur, yemeklerini yiyor, yemişler. Çay bekliyorlar, kahve bekliyorlar, tatlar gelmiş var. Adam böyle. Adamın yüzü böyle ya. Bitmiş. Kadının yüzü nasıl? Kadının yüzü Numara yapmıyorlar. Hakikaten bir şey yok konuşacakları. Bu hale gelmişler. Yaşanacak başka yaşam yok. Ne kadar acı bir şey. Bu adam 35 tane şirketin sahibi olsun. Ne yazar? Yani yaşamadıktan sonra ve işte çatışmalar müthiş hediyeler. Tabii canım bazı ilişkiler bütün ya yani bakıyorum mesela karı koca o kadar çok çatışma içerisindeler ki yani diyorum bu, ben bu kadar çatışmayı çekemezdim diyorum. Hakikaten bu kadar çatışmayı yaşamak mümkün değil. Fakat bir diğer taraftan da sanki oradan enerji çıkartıyorlar. Yani o ilişki o çatışmalar olmasa yürümeyecekmiş gibi geliyor. Polat. Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Bu 1960'larda falan yapıldı. dolayı araştırmacının adını bilmiyorum. Ee, yani yoğun, binlerce aile üzerinde yapıldı. Evet. Ve en mutlu 50 aileyle, en mutsuz aile seçildikten sonra 3 ay, 4 ay bunların aile hayatı incelendi. Aha. Enteresan bir şey. En mutsuz ailelerde hiç çatışma yok. Hiç çatışma yok. Mutlu ailelerde sürekli bir böyle <gülüyor> ne bileyim, benimle <gülüyor> falan filan böyle gidip gidip gidip, sürekli böyle ufak ufak patlamalar var. Ve özlüyorlar birbirlerini. Öbüründe ah gitsene de biraz yalnız başıma kalsam durumu var. Özlüyorlar birbirlerini. O zaman tabii çatışmanın niyeti meselesi var hocam. Yani bir insan niye çatışıyor hikayesine geliyoruz. Şimdi o çatışmanın oradaki o gerilimin varlığı Sadece beni kanıtlamak üzere ise o zaman hiçbir şey olmuyor orada. Yani. Ama e, ya bu bizim ortak hayatımızdır ne yapacağız ne edeceğiz noktasındaysa çok keyifli bir yere geliyor. Ama hocam bir ara istiyorlar bizden onu verelim isterseniz. Evet. Hoş bir sohbet devam edecek değerli izleyenler. <gülüyor> Evet, şimdi Polat, ee, şimdi önemli bir şey var. Şimdi yaşam denetlemek için mi var? Hı hı. Denetlenmek için mi var? Yoksa yaşam yaşanmak için mi var? Şimdi yaşam denetlenmek için var? Karıyı denetleyeceksin, kocayı denetleyeceksin, çocuğu denetleyeceksin, çevreyi denetleyeceksin. Böyle sürekli bir gerginlik var. Burada çatışma batışma çıkmaz. Denetim ha, altında. Tabii eğer gücün yeterince varsa. Evet. Yani lafı da var onun. Kurt evet. kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş diye. Evet aynen öyle. Şimdi yaşam yaşanmak içinse o zaman koca kendini ifade ediyor ailede. Öbürü diyor ki öyle mi düşünüyorsun sen? Evet. Ha ha ha diyor öbürü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve ne giriyorsun diyor. Hiç duymamıştım böyle bir şey diye. Sen ya diyor falan bir ama aşağılar konuşmaya. Sonra birbirler hakkında çok önemli şeyler keşfediyorlar ve birisi öbürünü öğreniyor, öbürü birisini öğreniyor ve yepyeni insanlar olarak Aynen devam edip öyle. gidiyor yaşamda. Hakikaten bu yenilik sürekli var eğer sen kendini ifade etme imkanı varsa. Böylelikle sürekli yenileniyorlar, sürekli zenginleşiyorlar. Aha. Çocuklar da aynı şekilde. Her bir çocuk aileyi ayrı türden bir filozof yapıyor. Hı. Ayrı türden zenginleştiriyor. Tabii canım. Ve ondan dolayı bir dans oluyor. O dansın içerisinde de anlaşmazlıklar oluyor, sohbetler oluyor, farklı düşünceler oluyor, ara sıra böyle nazlar oluyor şu veya bu şekilde. Ama diyor ki, ay iyi ki varız çünkü ben orada hayatımı anlamlı buluyorum diyor. Peki hocam bir şey soracağım. Hiç esnemeyecek yerler var mı? Yani her şey konuşulur, her şey tartışılır, her konuda fikrimiz değişebilir gibi bir durumu var. Yoksa bir takım şeyler de var ki ya bizimle ve bu aileyle ilgili. Ee, kusura bakma bunların tartışılır konuşulur tarafı yok. Bunlar Hı -hı. böyle ve böyle kalacak diyeceğimiz yerler olacak mı? Olacak. Yaşam yaşanmak için vardır dedim ya. Yaşamı Hı -hı. öldüren süreçleri başlatmayacağız. Nedir bu? Hı. Temel değerler, saygısızlık. Çok önemli. Sevgisizlik. Sevgisizlik öldürür yaşamı. Hı -hı. Nedir bu? Hakaniyetsizlik. Şimdi ondan dolayı ben e, yalan söyleyen birisiyle karşılaştığım zaman bunu çözmem lazım. Aksiyon devam edemem. Yani güvenin olmadığı yerde yaşam devam edemez. Aynen öyle. Kanser gelişir, zehir gelişir. Onun için aile bazı temel değerler üzerine kurulmalı. Onun için okul bazı temel değerler üzerine kurulmalı. Onun için bir millet... Hamayeshanı kururken o temel değerleri açık seçik ifade etmedi. Bazı temel değerler üzerine kurulmalı. Peki bugüne ama kadar bunu veremezsin. Bugüne kadar bunu fark etmemiş aileler bugün ne yapsın hocam? Yani bir karı koca hasbel kader evlenmişler. Yani şimdi bu temel değerler meselesi insanın içi biliyor hakikaten içiniz biliyor. Yani diyorsunuz ki ya ben yalan söyleyen biriyle birlikte olamam diyorsun ama hiçbir zaman yalan söylememek dürüst olmak benim için temel bir değerdir diye. Bunu ifade edemiyorsun. Böyle bir bilincin yok. Seçerken de karşı tarafa ya bak ben bu konuya çok inanıyorum. Ya böyle olur ya da olmaz demiyorsun. Bilmiyorsun çünkü bunu. Bu benim için çok önemlidir demiyorsun. Adalet benim için çok önemlidir demiyorsun. Bak her şeyi kaldırırım. Her şey tamamdır ama karşılıklı saygısızlık noktası benim için kabul edilemez bir şeydir. Bilmiyorsun söylemiyorsun. Bugün fark etti. İzledi sizi. dedi ki ya biz bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamışız. 10 senedir de evliyiz. Çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Ya da biz bir iş yeriyiz. Yani bir arada çalışıyoruz. İş yerlerinde de müthiş çatışmalar var. Ve bugüne kadar biz neyi istediğimiz, neyin takibinde olduğumuzun farkında değiliz. Ne yapacak onlar hocam? Yani bitti mi bu? Şimdi ya evlendik de, çoluğumuz çocuğumuz da var. Bu saatten sonra bir şey olmaz mı diyecek bu insanlar? Yoksa yapabilecekleri bir şey var mı? Şimdi şöyle başlamak istiyorum Polat. Her şeyden önce... Eğer kişi kendisi var olarak bir karar vermişse evliliğe, Aha. işe girmeye, belki bilgi düzeyinde değil ama varoluş düzeyinde olarak, evet. değerleri var. Evet. Yani mesela ben herhangi bir yerde girsem, arkadaşlar 1 ile 10 arasında, 1 hiç güvenmiyorum, 10 çok güveniyorum e, şeklinde insanlar bilmeyecekler Siz bir puan verin desem hemen şak şak şak verin. Verirler tabii ki verirler ee, Şimdi bunun gibi e, Saygılı saygısız hakaniyet sahibi Hakkaniyet sahibi değil konusunda Onun için eğer evvelden Kararlar verilirken Gönlüne kafasına yatarak evlenmişse ifade etmeseler dahi Alttan alta çok temel değerler var Doğru. Bu çok önemli Ama farz diyelim ki öyle bir imkanı bulamadı ve keşfetti ki Wow, temel değerler konusunda bayağı aksaklıklar var burada. Hı hı. Hemen kolları sıvayacaksın, oh, oh, yara bandı örtmeye çalışmayacaksın. Mutlaka temel değerler konusunda bir sohbet oluşturup bu farklılıkları ortaya çıkarmak ve mutlaka bu konuda aynı temele oturmak konusunda ısrarcı olacaksın. Mutlaka, mutlaka. Çok önemli bu. Evet. Yani onun için temel değerler konusunun üzerinde ısrarla duruyorum. Temel değerler konusunda derin çatışmalar varsa... Oğlum, o benim sormak istediğim yer hocam. Yani. Evet. Bu derin çatışmalar yaşamı öldürür. Ve biz yaşamak için geldik. Yani ölmek için değil. Evet... Yani o, o noktada mesela insanların e, oturup bunları listelemeleri ya bizim ailemizin önemli değerleri hangileridir biz neleri önemsiyoruz diye bir kenarda bunları alıp bundan sonraki süreçte karar verme noktasında dönüp bunları tekrar kontrol etmeleri birlikte bakmaları olumlu olacak diye düşünüyorum ben. Kesinlikle bir programımızı bununla ilgili yapalım. Yapalım hocam. Ailenin temel değerlerini keşfetme Keşfetmesi. ve e, temel değerlerle yaşama. Konusu bence çok çok çok temel bir konu. Peki. Bu, e... bizim şu anda ülkemizin anayasayı oluşturması gibi bir durum oluyor yani. Bir, bir tane şeyden... daha soru hocam bizde şöyle de bir algı var yani birisi bugüne kadar sizinle çata çat kavga ediyordu ve ya öyle değil böyle olacak benim dediğim olacak bilmem ne olacak falan filan diye bastırıyordu. Bugün itibariyle de izledi bizi bir karar değişikliğine gitti. Dedi ki ya ben onu anlamaya çalışacağım. Nereden bakıyor görmeye çalışacağım dedi. Ve buna göre davranış sergilemeye başladı. Benim temel algım o ki karşı taraf ya bak işte bu düştü artık elden ayaktan. İyice zayıfladı diye düşünmez mi hocam? Düşünebilir. Yani korku kültürü içerisinde yani... sen mücadeleye devam ederken e sen eğer sohbetini... Ee, bilinçli bir şekilde kurma konusunda hazırlığını yapıp hı hı. o bilinci karşı tarafa aktaramamışsan eğer diyecek ki abi öğrendi bükemeyeceği bile öpecek, öpecek. öpecek şeklinde bir <gülüyor> tavır içerisinde gelmeye başlar. Ve bu ihtimali hesaba almak lazım. Çünkü korku kültürü esas itibariyle bazı insanlara müthiş kolaylıklar getiriyor. Hocam tabii ki müthiş kolay. Yani hiç gerilimi yok. Güçlü olan her zaman haklıdır diyorsunuz. Bitti. Evet. Güçten başka hiçbir donanım edinmenize gerek yok. Aynen öyle. Yeterince güçlüysen karşındakinin canına öyle ya da böyle okuyabiliyorsan başka hiçbir konuda hiçbir şey yapmana gerek yok. O nedenle kendini donatmak, teçhizat şudur budur falan filan hiçbir şeye ihtiyaç yok. Dikkat edersen bizim... E Batılılaşma, modernleşme Tarihimize bakacak olursan Hep Askeri okullar kurarak başladık Evet Çünkü şu Yani bu bilim, sanat Edebiyat, tiyatro Algılamadık bile Aha. Neden? Bunlar güçlü Biz de güçlü olalım Bunun ötesinde başka bir şey yoktu zaten Biz güçlüydük, tokadı vurup yiyorduk Alıyorduk Şimdi biz güçlü olalım. Yavaş yavaş, ne zamandan sonra başladı biliyor musun ee, sivil okulların kurulması, meslek okullarının kurulması, şu veya bu şekilde. O nedenle benim karşımdakiyle eğer bir çatışma konusunda farkına vardım. Hı hı. Ya bu insan insanı programını seyrettim, farkına vardım ki benim bir sohbet oluşturmam lazım, hı hı. çekişme içerisinde değil. O zaman benim biliyorsun internet sitesinde yazdım, 10 tane makale yazdım. Bir sohbet oluşturmak ve sohbet içinde kalabilmek diye. O sohbet oluşturmaya özel göstermek lazım. Bunun için de dinlemek, dinlemek, dinlemek. Yani çok özünde hocam. Nasıl bakıyor? Gördüğüne ne anlam veriyor? Ve onun verdiği anlamı ben de verecek kadar onu değerli görüyor muyum diye evet. bakmak lazım. Değil mi hocam? Evet. Yani önce anlıyorum şimdi seni diyebildiğin anda bu çok önemli bir adam. Sohbet devam ediyor. Değerli izleyenler. Umarım yaşamınız daha zenginleşti böyle bir sohbetimizin sonucunda. Umarım önümüzdeki hafta yine bizimle birlikte olursunuz ve yaşamının zenginliğini devam ettirmeye karar verirsiniz. İyi günler dilerim.